Birincisi bir saniye sorunuzu sorarsınız bir saniye şu sözümü tamamlayayım. Yani dedim ki asıl olan asıl olan Müslümanların müşriklerden, kafirlerden yardım almamalıdır. Resul Resulullah müşrik olan bir kişinin gelip halinde mümin misin? Hayır dediği zaman ben müşriklerden istihane etmem, yardım almam demesi bu asıl olandır. Alimler bunu olarak söylemişler. Müslümanların müşriklerden yardım alması caiz değildir. Bu asıl olandır. Ama ancak zaruret hali hariç. Zaruret hali varsa caiz oluyor. Delilleri birincisi Birincisi Müslümanlar Mekke yıllarında işkence görüyorlar, zor durumdalar, aciz durumda. Rasulullah Müslümanları iki kere hapishana hijete gönderiyor. O zamanlar daha Müslüman olmamış Habeş kralı, kafir müşrik Hristiyan ve Rasulullah o da kafir müşrik Habeş kralıyla ona ondan yardım al almış olur bu surette. Bu yardım almaktır. Müslümanlar oraya hijete gönderiyor. İkinci bir delil mesela ilim ehlinin zikrettiği zaruret halini şeriat belirler. Ha, çağdaş olan meselelerde tabii ilim ehli belirler. Tabii alim belirler yani çünkü alim ilim olan ilim ehli olan insanlar zaruret yani çağdaş olan meselelerde tabii ki ilim ehli bunu belirler. Abdest almaktan bile habersiz olan tuvalette, sünnete göre taharetlenmesi dahi bilmeyen, aklı bir karış havada insanlar maslahatı takdir edemezler. Neyin maslahat, neyin mevsede olduğunu bilemezler. Bunlar dini de bilmiyorlar, siyaset de bilmiyorlar. Bakmayın siz onların böyle cahil insanların de işte bu alimler sultan uleması, bunlar haiz nifas uleması, bunlar sağ abdest almayı bilir, haiz nifas meselelerini bilir ve sultanların hevalarına göre onlara şirin görünmek için fetva verir dediklerine aldanmayın siz bu genç, aklı bir karış havada gençlerin. Alimler dini de bilirler, dünyayı da bilirler, siyaseti de bilirler, maslahatı ve mevsedeyi de bilirler. Ve maslahat ve mefsedeye göre din ile dünya işlerini cem ederler. Ve buna göre bir neticeye giderler. Ama aklı bir karış havada olanlar ne dini bilir ne siyaset bilir. Ama ondan sonra kalkar bu alimler için sultan uleması derler, hayz nifas uleması derler. Bunlar siyaset bilmez derler kendileri ne din bilir ne siyaset tabi ki zaruret mide zaruret var şeriat neyi zaruret olarak kabul etmiş ve günümüzdeki olaylardan hangisi şer şeriatın kabul ettiği zaruret dahiline giriyor Buna bir nevi iştihat ve fetva meselesi bunlar maslahatı ve mevsideyi alimler takdir eder alimler buna karar verir şeriattan haberi olmayan gençler değil. Ondan sonra zaruretler, haramları, mübah kılar kaidesi var. Yani ölmek üzere olan, açlıktan veya suçluktan ölmek üzere olan bir kişinin şeriatın ona haram olan bir şey yemesi, içmesini helal sayması, helal kılması gibi zaruret icabı. Bu zaruretler, zaruretler, mecburiyetler, zorunluluklar, acizlikler, haramları, mübah kılar kaidesi de zorluk anında, mecburet anında kafirlerden ve müşriklerden yardım almanın cevazı olan delillerinden bir tanesidir. Ondan sonra ondan sonra hatırlamaya çalışıyorum. Daha deliller var. Yani zaruret halinde müşriklerden yardım almanın caiz olduğuna dair başka deliller de var. Ee, Huneyn Harbi'nden sonra mıydı? Huneyn Harbi'nden sonra mıydı? Resulullah s.a.v Müşriklerden bir tanesinden yardım alıyor. Bir cihat hususunda. Umeyye İbni Halef miydi? Kimdi? Bir saniye kitaba bakayım mı? Resulullah s.a.v Müşriklerden birisinden yardım alıyor cihatla ilgili bir hususta. Huneyn Harbi'nden sonra olması lazım. Selamun aleyküm Safan ibn Umayya Safwan ibn Umayya ba'da hunayn Huneyn Harbi'nden sonra, olayın şu an e, ayrıntılarını hatırlamıyorum. Yalnız ilim ehlinden, meşayişten bu konuda delil olarak getirdikleri bu hadisi buluruz, çıkartırız. Resulullah Aleyhisselam Huneyn Harbi'nden sonra kafir, müşrik olan Safvan İbni Umeyye'den yardım alıyor. Bu da zaruret haline yardım almanın cevazına dair ki bir tanesi. ondan sonra başka başka deliller de var. Şu an hatırlayamadım. Hatırlayamıyorum. Yani bu konuda özel bir derse, akademik bir sohbete, bir konferans hazırlamış değilim. Yani böyle sağdan soldan hatırladıklarımı söylüyorum. Allah beni affetsin. Rabbim bana yardım etsin. şimdi gelelim şeye mesela Suud yönetimi Suud kralları işte oradaki yönetim kafirdir diyorlar neden diyorsunuz işte Amerikan askerlerinden yardım alır Saddam'a karşı tabi hmm. diyorlar bu diyorlar kafirleri dost edinmedir öyle diyorlar bu diyorlar kafirleri dost edinmedir kafirleri dost etme, edinmek de küfürdür tamam. bakın size daha önce söylediğim at gözlüğü at gözlüğünü bilir misiniz Böyle taktığınız zaman sağı solu görmez, sadece karşıyı görür at. Sağdan soldan böyle kırbaş mı herhangi bir şey görüp de ütmesin diye. Düz mantık böyle. Allah Teala Kuranda diyor ya kafirleri dost edilmeyin. Her kim onları dost edinirse onlardandır diyor Allah Teala. Şimdi bak, aynen harici mantık. Diyorlar ki Allah Teala Kuranda kafirleri dost edilmeyin. Her kim kafirleri dost edinirse onlardandır dedi. Onlardan onlardandır yani kafirdir. Ha? Bu, bu küfürü de dinden çıkaran küfür olarak anlattı. Hiç bakmadılar. Acaba Allah Teala'nın muradı burada dinden çıkaran bir küfür, küfür mü? Yoksa dinden çıkartmayan küçük küfür mü? İbni, teyim, İbni Teymiye ve İbni Kayy'in sürekli şunu söylüyorlar kitaplarında. Müslüman her zaman diyorlar bu konuda dikkat etmesi lazım. Yani Nas'larda, Kur'an'da, Sünnet'e ve Selefi Salihin'in sözlerinde küfür dendiği zaman, fısk dendiği zaman, zulüm dendiği zaman, şirk dendiği zaman Nerede hangisi kastediliyor? Büyük olanı mı kastediliyor, küçük olanı mı kastediliyor? Buna çok dikkat etmek lazım diyorlar. Bundan dolayı birçok karışıklıklar ortaya çıkıyor. Bundan dolayı birçok bitat fırkası çıkmıştır ortaya. Bu İbni Tehniye ve İbni Kayyım özellikle bu hususa dikkat çekiyorlar. Kur'an'da ve sünnette ve selefin sözlerinde. Birçok yerde küfür ve şik kelimeleri geçiyor. Ve buradaki kullanışlar, itlaklar, kullanışlar bazı yerde büyük manayı kastediyorlar. Bazı yerde küçük manayı kastediyorlar. Bazı yerde dinden çıkaran büyük küfür. Bazı yerde dinden çıkartmayan küçük küfür veya küçük şirk yani büyük günah manasındadır. Bunu kastediyorlar. Şimdi geliyor vatandaş diyor Allah Teala buyuruyor ki kafirleri dost edinmeyin. Ey iman her kim onları dost edin onlardandır. Güzel onlardandır. Burada evet kafirdir. Bu küfürdür. Güzel kafirleri dost edinme küfürdür. Peki hangi dostluk? Dostluğun birçok çeşitleri var. hangi dostluk burayı izah etmiyorlar hangi küfür burayı da izah etmiyorlar dostluk da çeşit çeşit Rum suresinin ilk ayetlerinde dinleyin Rum suresinin ilk ayetlerinde o diyor yakında yakın bir yerde savaş edecekler ve nasıl da ayetler? Rumlar diyor kaybetti yakın bir yerde savaş olacak bu onlar diyor kazanacaklar ve müminler de bu bundan dolayı sevinecekler diyor çünkü kitapsız olan ateşe tapan Farslılarla İranlılarla kitap ehli Hristiyan olan müşrik kafir ama kitap ehli Rumlular, Bizanslılar arasında savaş oluyor. İran ile Bizans arasında. Ve İranlar yeniliyorlar. Ve müşrikler geliyor ki geliyorlar Peygamber Ayselam ve ve alay ediyorlar. Gülüyorlar. Diyorlar bakın bizim kitapsızlar sizin kitaplıları yendiler. Ve Müslümanlar üzülüyorlar buna. Ve bu ayetler geliyor. Onlar yakın bir yerde savaşacaklar ve kitaplar kitapsızları yenecek. Siz de sevineceksiniz. Allah dilediğine yardım etmeye kadirdirdir. Rum Suresi ilk ayetlerinde ve tekrar bir savaş oluyor ve kitaplılar kitapsızları yeniyorlar ve peygambersel ashabı seviniyorlar bakın bu bir desteklemedir hem de kalben bir desteklemedir destekleme dostluktur dostluğun manaları desteklemek, sevmek, müdafaa etmek yardım etmek bunlar hepsi elvelanın dostluğun manalarıdır yani elvela geniş bir manadır sevmek de desteklemek de yardım etmek de Sırdaş, dost edinmekte. Bunlar hepsi elvelanın dostun manalarıdır. Birçok manaları var. Peygamber Aslan onların peki Peygamber Aslan ve ashabı onların, Bizansların küfrüne mi seviniyorlar, küfrünü mi teyit ediyorlar? Onların şiklerini, küfürlerini mi bunu mu teyit ediyorlar, bunu mu kesinlikle değil tabi ki. Ha kitapsızlığa karşı olan savaşını destekliyorlar. Yoksa kalben onların küfürlerini desteklemiyorlar. Ha, şu var. Alimler, ilim ehli bu konudaki ayet ve hadisleri, yani bu dostluk ve düşmanlıkla ilgili ayet ve hadisleri kısaca özetle, kaydı olarak söylemek gerekirse alimler bunu el muvalat diyorlar, iki kısma ayrılır. Ettevelli vel muvalat yani el muvalat, el vela el vela, el dostluk, dostluk ikiye ayrılır diyorlar. Tevelli ve muhalat. Tevelli demek kalben onun küfrünü, küfrünü kafirliğini severek benimseyerek üstün, Müslümanlara karşı üstün olmasını kalben severek isteyerek desteklemektir. Bu dinden çıkaran küfürdür. Yani bir Müslüman olan bir kişi bugün geliyor Amerikan'ın veya Batı ülkelerin kafir ülkelerin Müslümanların üzerine olan saldırılarına seviniyorsa oh iyi oldu işte bu kafirler böyle Müslümanları geliyor böyle katlediyorlar yok ediyorlar, eziyorlar, oh ne güzel oluyor aferin onlara diye onların onların küfrünü, onların Müslümanlara olan saldırılarını destekliyorsa bu dinden çıkan küfür olur. Bu tevelli olur. Yani onların küfürlerine ve Müslümanlara galebe çalmalarına sevinmek, buna razı olmak ve bu şekilde desteklemektir. Yani küfrün batılın hak üzerine galebe çalmasına sevinmek ki bu itikadi küfür olur bakın tekfirciler bu konuda bu ayrıma gitmiyorlar bu ikisini birbirine karıştırıyorlar diyorlar dostluk dostluk, dostluk nasıldır hangi çeşit dostluk ayrına gitmiyorlar küfür büyük küfürü ayrına gitmiyorlar bu noktaları açıklamıyorlar yani eğer Müslüman olan bir kişi kalben kafirlerin Müslümanların üzerine hakim olmasına seviniyorsa ve küfrün İslam üzerine üstün gelmesine küfrün İslam'ı yok etmesine ayaklar altına alıp çiğnemesine seviniyorsa o zaman bu dinden çıkaran küfür olan dostluk olur bu tevellidir bu dinden çıkaran küfür manasındaki dostluk olur ama bir de mübalaat var muhalat mesela yardım alıyor yardım almak da bir dost edilmektir yardım almak dost edilmektir Resulullah İslam müşrikten yardım almak suretiyle dost edilmiştir ama onun küfrünü mü haşa Müslümanların üzerine galebe çalmasına mı seviniyor hayır mecburiyet mecburiyet esnasında Resulullah İslam müşrikten yardım alıyor yardım almak da bir dostluk çeşididir yardım almak da bir dostluk çeşididir ama onların küfrünü kalben desteklemediği ve onların İslam'ı alıp ayaklar altına alıp çiğnemesine sevinmediği müddetçe olan, dinden çıkaran küfür değildir. Anlaşılıyor mu bu konu? Orada mısınız? Ses geliyor mu? Ses net mi? Anlaşılıyor mu? Gerçekten anlaşılıyor mu? Açık ve net mi olay? Söyleyin. Şimdi bir dakika durun. Diyok diyalogçular da durun. Evet diyalog diyalog şey bir küfür bir çağrıdır. Onlar küfürle hak ile batılık birbirine karıştırıp hepsini hak olarak göstermeye çalışıyor. Bu küfür davetidir. Ama bu diyalogcular savunanlara her zaman dediğimiz gibi bundan dolayı ha bunlar kafir oldu demiyoruz şu anda. Ya belki cahiller. Belki tevil ediyorlar, belki anlamadılar, bilmiyorlar. Belki diyalogtan şeyi kastediyorlar. Tebliğ. Birçok insanlar bu saman yolu, maman yolu falan insanlara böyle anlatıyorlar. Ya bu diyalog işte diyorlar. Biz onlara gidip tebliğ ediyoruz. Ya o zaman teblih deyim bunun adına aslında bunun altında başka şeyler birçok kandırmacılar var yani insanları, insanları yanlış etkiliyorlar insanları yanlış gösteriyorlar yani diyalog savunan insanların belki bugün %80'i %90'ı bunu tebliğ olarak anlıyorlar Diyelim, İslam'da tebliğ yok mu? İslam'da güzel ahlak yok mu? biz diyoruz güzel bir ahlakla onlara gidip tebliğ ediyoruz İslam'a hakkı anlatıyoruz böyle bakıyor insanlar bu adam mesela cahil veya bu adam tevil etmiş bu adam anlamamış diyalog aslında küfri olan bir davet küfri olan bir çağrıdır ama insanlar cehaletten veya tevilden anlayamıyorlar. Ha biz kalkıp hemen dememeliyiz ya bu, bu insanlar kafirmişlik bu diyaloğu savunanlar, diyaloğu sevenler. Ama elebaşları bu işi bilerek yapanları belki de belki de bizzat Müslüman değil, belki de bizzat onlardan olan kimseler. Ya gerçekten tevil etmiş insanlar tevilden ve cehaletten mazur. Ya da belki bizzatihi büyük nifak içerisinde olan bizzat ondan olan insanlar var belki bu diyalogçuların başları içerisinde. İleri gelenleri içerisinde. Belki adamın aslı papazdır bilmiyorsun. Kalbini yarı bakmadık. Ama biz zahire göre hükmediyoruz. Diyemeyiz bu papazdır nedir münafıktır. Adam Müslümanım diyor. Kalbinde yarı bakmadık. Neyse. <gülüyor> Dostluk dedim ikiye ayrılıyor. Tevelli ve muvalat. Tevelli, kalbinden onun küfürüne ve Müslümanlara üstün gelmesine rıza göstererek ona dost olmaktır. Bu tevelli, bu dinden çıkaran küfürdür. Ama bir de muvalat var. Maslahat icabı veya korkudan dolayı ki maslahat icabı veya korkudan olursa caiz oluyor ya da Mal, mülk, makam, menfaat sevgisi için ailesini, çoluğunu, çocuğunu korumak, kurtarmak, mal, mülk edinmek için krallığı elinden gitmesin diye vesaire. Ya da bu makam, mülk o zaman da günahkar olur, büyük günah, günah olur mesela. Ama yine dinden çıkaran olmaz. Bu da muhalat diyorlar buna. Buna da muhalat deniyor. Bu, bu da dost. Dost edinmenin ama dinden çıkartmayan manadaki dostluk mefhumu. Yani dostluk mefhumu da dinden çıkanı, çıkaranı ve dinden çıkartmayanı diye tevelli ve müvalat diye iki kısım. Tevelli ve müvalat kalbinden küfürüne rıza gösterse, daha önce size Hatib İbni Ebi Belta'a hadisini anlattım. Hatip İbni Ebi Belta'a, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Mekke'yi fetih için büyük bir ordu hazırlıyor. Ve kuzeye başka bir yöne doğru gideceğini ilan ediyor. Elharbu hudatun. Harp hiledir hadisi var Siyasettir, taktiktir Resulullah Aleyhisselam büyük bir ordu Toplayıp birden Mekke'nin tepesine Çöküp fethedecek Müslümanlardan birisi Hatib-i Nebi Belta, bu olayı Anlıyor, öğreniyor, bir mektup yazıyor Bir kadının Kadından o saçları beline kadar Maşallah bir sürü saçı varmış içine saklıyor mektubu Yolda giderken Resulullah Aleyhisselam'a Haber geliyor, vahiy geliyor bakın burada bir fayda bu vahi Kur'an'da yok mesela ha demek ki Kur'an dışında da bir vahiy söz konusu nerede bu vahiy Kur'an'da yok böyle bir ayet bu da bir antiparantez bir fayda olarak sünnetin vahiy olduğunu delil bakımından Resulullah sana vahiy geliyor diyor Ali, git diyor falanca mevkinde orada bir kadın göreceksin yolda o kadını yakala, üzerine ara onun üzerine mektup var, o mektubu bana getir bu hadis Buhar'da Müslim'de bütün hadis kitaplarına var Ali Radyalan beraberine birkaç kişi gidiyorlar. Gerçekten orada bir kadın yakalıyorlar. Kadın da Müslüman. Ali Radyalan diyor sen üzerine aç çıkar. Kadın diyor ki hayır yok böyle bir şey. Ne demek? Diyor kadın diyor seni suyayarım çıplak diyor. Gerekirse işkence yaparım o mektubu al, çıkartırım diyor. Bu sefer kadın korkuyor çıkıyor, mektubu saçlarının içerisinden çıkarıyor mektubu ve kadını da mektubu da alıp Allah Resulü'ne getiriyorlar ve mektubu Resulullah Aleyhisselam'a okuyorlar. Hatip İbni Belta'a Bedir ashabından salih bir zat sahabe ha kimse kalkıp da bu münafıktı diyemez sahabe olduğuna dair bütün hadis kitaplarında ümmet buna icma etmiş sahabedir. Ümmetin icmasıyla sahab sünnetle ve icma ile sahabedir. Nitekim birazdan söyleyeceğim Peygamber Aleyhisselam onun mümin olduğunu söylüyor, tasdik ediyor. Sünnetle ve sahabenin icmasıyla sabittir ki o sahabe münafık diyemezsiniz. Neden diyor Hatip? Neden bunu yaptın? Peygamber sana ey Allah'ın resulü diyor. Benim üzerime acele etme diyor. Anlat anlatayım diyor. Etrafındaki bütün insanların Mekkelilerin yani muhacirlerin Mekke'de müşriklerden tanıdıkları var, akrabaları var onların mallarını, çocuklarını geride bıraktıklarını koruyan bir takım şeyler. Ben diyor dışarıdan geldim garibanım. Benim diyor Mekke'de akraba bir şeyim yok. Müşriklerin içerisinde şeyinde. Dışarıdan girip yerleşmişiz zamanında. Benim diyor oradaki akrabalarımı, çolumu, çocuğumu, malımı müdafaa edecek bir insan yok. Bakın bunu mal, çoluk, çocuk, dünya, akraba dünyalık için yapmış bunu Hatıb-ı İbni Belta'a. Dünya menfaati için. Ne derseniz şimdi bu tekfirciler hatibi tekfir etmeleri gerekir etmiyorlarsa kendileri çelişki içerisindeler. Nitekim yüzlerce, binlerce çelişki içerisindeler. Hatibimle bir daha diyor, "Ey Allah'ın Resulü, ben diyor bunu bunun için yaptım." Ama diyor, "Kesinlikle ben dinimden irtidat etmiş, dönmüş değilim." diyor. Yazınız gelsin de ondan sonra devam edeyim diyor ki ey Allah Resulü ben diyor irtudat etmiş dinimden döndüğüm için bunu yapmadım diyor. Bakın dikkat edin şimdiki söyleyeceğim kelimeye dikkat edin kalbimden küfre rıza gösterdiğim için de bunu yapmadım diyor ben sadece diyor oradaki akrabalarımı çocuklarımı malımı korumak için bunu yaptım diyor Resulullah Resulü diyor ki evet diyor bu diyor mümindir doğru söyledi diyor Ömer diyor ki ey Allah bırak bu münafın başını vurayım diyor hayır diyor bak Ömer Radyalan orada tabi asıl olanı söylüyor bu asıl olan bu doğru yaptığı nedir yaptığı münafıklıktır Hatip bir Beltan yaptığı münafıklıktır zahire göre bu münafık Allah Resulü'ne ihanet en büyük ihanet oradaki İslam ordusu peygamberlerden sonra yeryüzündeki en salih en iyi insanlardan oluşmuş sahabe ordusu baş kumandanları da en mübarek olan insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başkumandanları en mu, büyük en mübarek olan insan askerleri de peygamberlerden sonra yeryüzündeki en salih olan en mübarek olan insanlar İslam'ın ordusu dünyanın en mübarek ordusuna ihanet ediyor Hatib İmni Belda ihanet ne? Mekke müşriklerine mektup yazıyor diyor ki Muhammed Asıl'ın ordusu geliyor önleminizi tedbirinizi alın onlara diyor ben şirin görünmek ve bu şekilde onlara şirin görünüp bir iyilik yapmak suretiyle çoluğumu çocuğumu malımı korumak için bunu yaptım ey Allah Resul yoksa bakın dikkat et kalbimden küfüre rıza gösterdiğim için ve dinimden irtidat ettiğim için yapmadım mı? diyor. Bütün alimler alim olanları kastediyorum cahilleri değil. Alimler diyorlar ki burada kalbi istihlale delil var. Kalben bunu helal saymadı. Kalben küfüre rıza göstermedi. Kalben kalben. Kalben. Yapmış olduğu küfürdür. Yapmış olduğu başkumandanı ve askerleri en salih olan bir orduya yapmış olduğu ihanet peygambere ihanet küfürdür ve yapmış olduğu olay müşrikleri dost edinmedir yapmış olduğu olay müşrikleri dost hatib İmnebi Belta'nın müşriklere peygamberin ordusunu haber vermesi elvelavel beradan akide ikide bir soruyorsun akide akide al sana akide işte bununla beraber ben kalbimden küfere rıza gösterdiğim için bunu yapmadım diyor amelin zahiri küfürdür, ihanettir kafiri dost edinmedir ama kalben ben bunu yapmadım diyor bak bu mübalaat, mübalaatın delili dinden çıkartmayan dostluğun delili ama büyük günah bununla beraber Peygamber Aleyhisselam diyor et Allah seni affetsin diyor Ömer'e de diyor ki ey Ömer bilmez misin diyor bu Bedir ashabındandır Allah Bedir ashabı için buyurdu ki Bundan sonra ne dilerseniz işleyin. Ben sizi affettim. Bundan sonra işittikleriniz size zarar vermez diye Allah Bedir Ashabı hakkında Kur'an'da böyle buyuruyor. Bilmez bilmem misin ey Ömer diyor. Bu diyor Bedir Ashabındandır. Doğru söyledi diyor. Resulullah Aleyhisselam onun imanını tasdik ediyor. Onun İslam'ını tasdik ediyor. Onun yapmış yapmış olduğu zahiren nifaktır, zahiren küfürdür, ihanettir. Ama Resulullah bana sen kafir oldun demiyor. Vurun bu kafirin, müşriğin, münafın boynunu demiyor. Hatta Ömer zahiren bunu söylese bile Zahiran muvalat veya muvalat, mu muvalat, tevelli ve muvalat. Yani el muvalat, muvalat. Yani dostluk iki kısma ayrılıyor. Tevelli ve muvalat. Muvalat altına iki ok çek. Tevelli ve muvalat. İlk baştaki muvalat, onun manadaki muvalat. İkinci oku çektikten sonraki aşağıdaki muvalat, hususi manadaki muvalat. O ilk baştaki muvalata şey diyebilirsiniz. Dostluk da Türkçe yaz. Mesela dostluk da altına iki çizgi çek. İki ok çıkar. Dostluk altına iki ok. Tevelli ve muvalat. Tevelli, müşri dost edinme ama kalben onun köfrüne rıza göstererek ve onun Müslümanların üzerine galebe çalmasına sevinerek, razı olarak ya kafir geliyor, Müslümanı eziyor, yok ediyor. Kafirin davası İslam'ı yok etmek. Batılı hakkın üzerine getirip, batıyla hakkı vurup, hakkı yok etmek. Bunu kalben bunu seviyorsa, bunu destekliyorsa, kalben buna razı oluyorsa, bu dinden çıkaran dostluktur. Ama bunu yapmıyorsa, menfa maslahat için yapıyorsa, yani dostluk ama maslahat için yapıyorsa ya da korktuğu için yapıyor, ya da ikrah mülci olduğu için yapıyor, işkence veya ölüm tehdidi, ya da mal ve mülk için çoluğu çocuğu hatbini belta'nın yaptığı gibi ha, maslahat için olursa, ikrah ile olursa, ikrah mülci, ya da zorluktan dolayı, mecburiyetten dolayı o zaman helal olur, caiz olur ama mal, makam Çoluk çocuk için olursa o zaman büyük günah olur. Ama yine de dinden çıkaran küfür olmaz. Anlaşıldı mı? Yani dostluk altına iki çizgi tevelli ve muvalat. Tevelli dinden çıkaran dostluktur, muvalat dinden çıkartmayan dostluktur. Ve aradaki farkı da kalbi istişlal. Kalben onu helal sayma veya saymamayı ayırıyor ikisinin arasını. Ve Kitapta ve sünnete ve selefte birçok diller var bu konuda. Bakın bekleyeyim mi? Tevelli ve muvalaat sanırım tamamlandı. Daha yani ne söyleyeyim? Ee, tevelli ve muvalaat ondan önceki ne konuşuyorduk? Biz nereden geldik buraya? Ee, ha? Ee, Suudi Arabistan hükümeti mesela kafir demelerin bir sebebi işte Amerikan askerlerinden yardım aldı Saddam'a karşı. Aslında Suudi Arabistan'a mecbur kaldı. Yani su Suud'un ordusu yok. Suud'un düşmanları çok. Yemen onun düşmanı. Yemen'in Su topraklarında gözü var. Ürdün onun düşmanı. Ürdün'ün Su topraklarında gözü var. Katar'la arasında siyasi sorunlar var. Saddam'ın Su topraklarına gözü var. Saddam'ın bütün Körfez ülkelerinde gözü var idi. Kuveyt'e girdi. Suudi Arabistan topraklarına girdi. İki köyünü fethetti. 200 200 200-300 kilometre kadar 100 veya 100-150 kilometre kadar su topraklarına tanklarla girdi. Kuvyete girdikten sonra Suud'a da girdi Saddam. Tanklarla iki tane köyü fethetti. Ve Saddam diyordu ki ben bir hafta sonra Katar'dayım. Suud, Muğut, Katar, Körfez ülkeleri falan hepsini ben götüreceğim diyordu Saddam. Ha Amerika Saddam'a yeşil ışık yakmıştı, Saddam fasıktı vesaire ayrı mesele. Ayrı mesele. Ama Saddam deliydi. Yani sonradan inşallah akıllandı, tövbe etti, etti. Allah gene ilim ehli, rahmet okuyorlar. Baştan bin bas falan ona kafir diyor Saddam'a. Başçıydı. Başçı küfür, küfür hareketi. Layık bir hareket. Ama diyorlar Saddam sonra pişman oldu en son şeylerine falan ilim ehli rahmet okuyorlar. Allah affetsin. Çünkü Saddam son zamanlarında çok değişti. Gerçekten çok değişti. Allah affetsin yani, Allah, Allah affetsin. Ama Saddam Amerika'nın bu şekilde oyununa geldi. Belki de gelmek zorundaydı, belki başka çareleri de yoktu. Müslümanlar aciz, Müslümanlar zavallı durumda. Yani bütün İslam ülkeleri, bütün Arap ülkeleri, İslam ülkeleri hepsi birbirine düşman. Suud'un Katar'la arasında siyasi sorunları var, yok Dubey'le sorunları var, yok Saddam böyle Suud, Suud topraklarında Saddam'ın ve Körfez ülkelerinde güzü vardı. Kuveyt'e girdi, sud topraklarına girdi. Tanklarla iki köyünü fethedip 100-150 kilometre kadar girdi ve diyordu ki Saddam bir hafta sonra Katar'dayım ben. Bunu yapıyordu. Katar'a bir fır, fırlattığı bir tane füze var 10 metre boyunda. Görüyoruz çöle gittiğimiz zaman gördü çölde. Devam ediyorum. Böyle konuşmama müsait misiniz? Yani müsait olmadığınız yerde hemen çıkar kapatırım. Yani <gülüyor> Saddam böyle y Yemen'de ee, Suudi Arabistan'ın güneyi, Suudi Arabistan'ın güneyinde çok büyük bir bölge. Üsam bin Ladin'in dedeleri tarafından, Üsam bin Ladin'in dedesi tarafından ikinci Suudi Arabistan'ın kurucusu Melik Abdülaziz var ya, Melik Abdülaziz de Üsame bin Ladin'in dedesi veya dedelerinden birisi. Anlaşıyorlar. Ve Üsam bin Ladin'in dedesi o kabileleri Melik Abdülaziz'e, Suud'un ikinci ikinci Suud devletinin kurucusuna itaat ettiriyor. Ve bu şekilde aslında Yemen'e ait olan büyük bir, Süüde Arabistan'ın güneyi, güneyinde çok büyük bir bölge, Yemen'den kopup bu sebepten dolayı Süüde Arabistan yönetimine giriyor. Ondan dolayı Üsame Bin Laden'ın ailesi Süüde Arabistan'da çok en zengin ailedir. Suud'un telekomu, bilmem ne komu... Mekke'nin ve Beydin'in, Kabe'nin iki harameynin hizmeti, temizlikçisi, şey, hepsi onların elindedir. Ciddiye gidin, cidden yarıdan fazlası onlardır. Şirketler, milketler, telekomlar. İslam bin Ladin ailesi Suudi Arabistan'ın en zenginin büyük ailesidir. Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan onların önünü açmıştır. Suudi Arabistan'daki güneydeki büyük bir bölge İslam bin Ladin'in dedesi Melik Abdülaz'e ittifak ettiği için Yemen topraklarından kopmuş, Suudi Arabistan'a dahil olmuştur. Bundan dolayı Yemen Suudi Arabistan nefret ediyor ve ilk fırsatta Suud topraklarına girip bu toprakları kendi topraklarını geri almak istiyor. Bu Körfez hadiseleri olmaz Suudi Arabi, Saddam Bakın tekfirciar bunlar hiç anlatmazlar. Belki bilmezler bile bunları. Kalkalarsa kafir kafir kafir kafir. Bu siyasi hiç bilmiyorlar. Ya da işlerine gelmiyor bilmek. Saddam kuvvete girdiğinde Suudi Arabistan'da 1 milyon tane Yemenli işçi vardı. Suudi Arabistan 1-2 gün içerisinde bütün bu 1 milyonluk işçiyi hepsini sınır dışı yaptı biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Yemen'de böyle savaş hali gündeme geldiğinde Yemen'in topraklarına gözü var ya, arada bir düşmanlık var. Bir saniye. <gülüyor> Yemen ordusunu sınıra sığdı, ee, yığdı. Yığdı, yığdı. Bütün Yemen ordusu toplandı, Suudi Arabistan sınırında biriktiler. Hatta o günlerde Suudi Arabistan'dan birkaç tane savaşan uçak jet uçağı kalktı ve sınırı bombaladılar ve Yemen'e aklınızı başında toplayın, sakın yanlış bir şey yapmaya kalkmayın dediler. Ve o günlerde bir milyon kadar Yemenli işçi Suudi Arabistan'dan birkaç gün içerisinde sınır dışı edildi Yemen'e geri gönderildi. Çünkü Yemenliler kara kuru, zayıf ama acayip hareketli, zeki, çevik, enerjik, savaşçı adamlardır. İşçisi bile eline bir bıçak geçirdi mi birkaç kişi doğrar gider. Yemenliler şeydir, Yemenliler çevik insanlardır, zeki insanlardır, savaşçı insanlardır, şeydir. Böyle şişman, hantal, böyle göbekli möbekli bir tane Yemenli bulamazsınız. Şeydirler, hareketli, enerjik. Aynı Af Afganlar gibi, Afganlar da, Yemenli dağlık bir bölge, dağ insanıdırlar, dağ bedevileri. Yani çöl bedevileri bir musibet Dağ bedevileri ayrı bir musibet Biliyorsunuz Osmanlı'nın feth fethedemediği Tek ülke Yemen'dir Ne Osmanlı ne İngiliz ne kimse kim geldiyse Bir Afganistan'ı bir de Yemen'i fethedememişlerdir Dağ bedevileridir Dağ bedevileri Çevik e enerjik güçlü kuvvetli Savaşçı insanlardır. Bir Afganistan'ı bir de Yemen'i ne Osmanlı ne İngiliz Ne kim e hiç Fethedemediler Defalarca ordu gönderler demediler. Bundan dolayı. Yani Yemenliler şeydir, orada mısınız beni dinliyor musunuz? Yani Yemen, Suudi Arabistan'ın başına bela olacaktı o günlerde. Yemen ordusunu sınıra yığdı. Orada mısınız? Ondan sonra <gülüyor> dediğim gibi Üsama Bin dedesi Melik Abdülaziz ile anlaşıp Suudi Arabistan güneyinde çok büyük bir bölgeyi oradaki Bedevileri Suud Kralı'na itaat ettirip orayı Yemen'den koparıp Suud'a dahil ettiler. Onun için Yemen o toprakları yeri istiyor şu anda. Bir zamandır. Yani Suud kurulduğundan biri. Ve Suudi Arabistan'da bir asker, bir ordu yok. Araplar ordu kuramıyorlar. Bu biraz şey meselesi, biraz öf meselesi. Yani yanlış mı? Evet yanlış ama yapamıyor adamlar işte elinde değil elinde değil. Yani Araplar Türkler gibi veya diğer Acemler gibi değiller. Araplar özellikle bu körfez ülkeleri yani Suud, Katar, Kuveyt falan ülkeleri bunlar ordu kuramıyorlar. Örfleri buna müsait değil. Siyasetleri buna müsait değil. İslam gelmeseydi Araplar hiçbir zaman devlet kuramayacaklardı. Devlet de yönetemeyeceklerdi. Arapların örfünde yok bu. Araplar kabileler halinde birbirleriyle idiş idiş kakış yaşarlardı. Yıllarca, yüzyıllarca böyle yaşadılar. Kabile kabile çölde İslam geldi Araplara bir düzen verdi bir nizam verdi devlet kurdular dünyaya hükmettiler Araplar yani Müslüman Müslüman olan Müslümanlar İslam gelmeseydi Araplar hiçbir zaman bir devlet sahibi olamayacak İslam'dan önce asırlardır Araplar var hiçbir zaman bir devletleri olmadı Arapların yani Arapların biraz ruhunda yok İslam onlara bu cihat ve siyaset ruhunu verdi İslam'da var yani Araplar bir de, Araplar bu yönden problemli bir ordu kuramıyorlar Evet yanlış mı? Yanlış. Kurmaları gerekir mi? Gerekir. Ama yok yapamıyor işte adamlar. Yapamadılar. Çeşitli yani örften dolayı, siyasetten dolayı, aradaki fitnelerden dolayı, zaten bir de İslam'dan uzaklaşmış insanlar. Ve <gülüyor> Yemen, Suud'a böyle düşman. Katar, Suud arası bozuk. Saddam, Suud'da ve Körfez ülkelerinde gözü var. Ürdün'e gelelim. Ürdün'de, son Osmanlı şerifinin son e, Osmanlı'nın Hicaz şerifi emiri olarak atamış olduğu adamın Hüseyin de yanlış hatırlamıyorsa adı onun şu an oğlu yönetiyor Ürdün'ü yani şu an Ürdün'ü yöneten Kral Hüseyin mi Hasan mı onun dedesi de Osmanlı'nın Mekke ve Medine'ye Hicaz emiri olarak tayin ettiği son emir Ürdün'de biz diyor Hicaz emiriyiz diyor. Mekke Medine Hicaz bizim diyor. Ürdün'de onun için Suudi Arabistan'da gözü var. Buyur buradan yak. Ürdün'de, Ürdün'de suda düşman. O Ürdün'de Hicaz'ı, Mekke Medine'yi ve Mekke Medine emirliğini geri istiyor. Ürdün'de bir fırsatta yani Saddam kuvveti girdiğinde Ürdün hemen ayaklandı. Hazır pozisyona geçti. Yemen hemen askerlerini, ordusunu sınıra yığdı. Suudi Arabistan'da gözdağı vermek için sınırları bombaladı. Yemen sınırını ve bir milyon hani Yemenli işçiyi sınır dışı etti. Hatta burada Katar'daki Katarlı arkadaşlar anlatıyorlar. O günlerde burada çarşıda böyle büyük ebat bıçaklar bitti diyorlar. Bizim arkadaşlar işte böyle emniyetçilerden falan duymuşlar. İstihbaratçılardan, emniyetçilerden. Yani akraba, eş dost aracılığıyla. Çarşıda Filistinliler, Filistinliler, Ürdünliler falan. Onlar da böyle Filistinliler, Ürdünliler şeydir, dövüşçü, çevik insanlardır yani borcu, çevik, hareketli, enerjik insanlardır. Hemen ortalık karıştığında piyasada ne kadar böyle büyük boy, iri bıçaklar varsa toplamışlar. Katarları kesecek, komşularını kesecekler. O zaman Katar hükümeti bütün Katarlılara her birine Kaleşnikov ve sandık sandık mermi dağıtıyorlar. O Kaleşnikovlar ve mermiler hala bugün Katarların evlerinde duruyor biliyor musun? Her Katarlı'nın evinde bir kale, en az bir Kaleşnikov birkaç sandık mermisi vardır. Ta o zamanlardan bunu dağıttılar. Bari biz bir şey yapamayacağız. Her Katarlı kendi canını korusun diye. Saddam Kuveyt'e girdiğinde, bir hafta sonra Katar'dayım dediğinde, çarşıda bıçak kalmadı. Filistinler, Ürdünler satın almış bütün bıçakları. Komşularını ki Bunlar yaşandı bu olaylar. Bunu bize arkadaşlar anlatıyorlar. Ürdünlerin da yani Ürdünlerin de körfez ülkelerinde, yani arada haset de var. Biliyor musun? Yani şimdi Ürdün fakir. Dinliyor musun beni? Ürdün fakir. Bunlar işte Saddam 90 yılı ya Saddam kuvvete girmedi mi 90 yılında İlk Amerika'nın ilk Suudi Arabistan'a kuvvete gelip yerleştiği Saddam 90 yılında 90 senesinde Ve Saddam kuvvete girdi Su topraklarına girdi 100 150 kilometre ve bir hafta sonra Katar'dayım dedi O o zaman 90 senesinde oluyor bunlar kışın O zamanlar yürüyüşler Müyüşler falan olurdu meydanlarda şeylerde Üniversite öğrencileri falan Sokaklara dökülmüştü. Biliyorum o günleri. Bu ayrı mesele. Ondan sonra, ondan sonra, bunlar 90 senesine oluyor. Yani, yani Araplar da kendi aralarında problemli ve sorunlu ve Arapların bir ordusu yok o, olmalı ama yok işte. Yani ortam, durum, şartlar, konum. Vesaire Yok işte mecburiyet, zorunluluk, cehalet. Bir kere insanlar her şeyden önce akideyi bilmiyor. İnsanlar akideyi bilmiyor. Yani bu akideyi bilmeyen insanlar, dini bilmeyen insanlar, Allah'ın indirilere hükmetmesini bilmeyen insanlar en azından şeriata dil uzatmamaları, hakaret etmemeleri, çağın gerisi dememeleri bile büyük bir şey. Yani bu Arap memleketlerine böyle Allah'ın dinine dil uzatan, aşağılayan, alay eden ha, bulamazsınız bir tane. Git Suudi Arabistan'da bir tane böyle ha, Suudi Arabistan'da kuvvette, Katar'da, Bahreyn'de, Irak'ta, şeyde, Araplardan ha, biraz Kuzey Afrika ülkelerinde Mısır'da, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ha, oralarda bulursunuz. Lübnan'da bulursunuz. Suriye'de ve Ürdün'de bulursunuz. Filistin'de bulursunuz. Biliyor musunuz Filistinlilerde ve Ürdünlilerde Birisi kızdığı zaman Allah'a e, küfür ederken daha ilk Allah'a küfür ederek başlar küfür etmeyi. Bunu hiç biliyor musunuz? Özellikle Filistinliler. Tabi. Aynı bizim Türkiye'deki çingeneler gibi. Birisi kızdı mı daha ilk ağzından çıkan ilk küfür Allah'a küfür etmekle başlar. Filistinliler. Müslüman tabi ya. E tabi Allah küfür eden Müslüman olur mu? Ama asıllı Müslüman. Ben Müslümanım diyor. Müslüman anne baba çocuğu adı Muhammed Ahmet. Kuvveti ifsat edenler, kuvveti zinayı götürenler, içkiyi, kumarı götürenler, kuvveti rezil kepaze edenler Filistinlilerdir. Hep Yahudilerden kaçıp oraya giden Filistinler kuvveti ifsat ettiler. Kuvvetteki bütün zinakarlar, hokkabazlar, içkiciler, şeyler, kumarbazlar hepsi Filistinlidir. Filistin çok berbat bir halk aslında. Filistin deyince gözünüzde kahramanlar çıkıyor hep değil mi? Hiç de öyle değil. Belki onların içerisinde bir, bir küçük bir grup Küçük bir kesim O da yani samimi olduklara inanıyoruz Ama Allah ıslah etsin Allah hidayet etsin Allah yardımcılar olsun Menheşlerinde yani arızalar var Biz de tenkit ediyoruz Allah ıslah etsin Müslüman kardeşlerimiz Ama menheşlerinde var Yani samimiler ama doğru olan Menhece göre yol tutturamamışlar Allah ıslah etsin Allah yardımcılar olsun Onlar küçük bir grup küçük bir kesim Filistinler Ürdünler çoğusu cahil Namazdan, da haberleri bile olmaz. <gülüyor> Yok, yani ben tanıdığım var, üründünlüler var, Filistinliler var. Yani dediğim gibi, bilmiyorlar ve ya Hamas işte o küçük bir kesim dediğim onlar işte. Yoksa çoğu su cahil, çoğu dinden uzak, fasık, hiç İslamla alakası olmayan daha küfür, küfür ederken de Allah'a küfür etmekle başlayan, kuvvetle zinayı, içkiyi, kumarı, her türlü pisliği götüren, kuvvetle Mısır'a kuvveti ifsat eden hep Filistinliler. Yani belki de, belki de, belki de aynı Irak'taki gibi, Irak'ta da hep Şiiler vardı, Irak'ta da hep Sofiler vardı. Halimler öyle diyorlar, oradaki Şiilerin, Sofilerin başına Allah'ın verdiği bir belaydı. Allah şirk koşmayı, kabirlere kabirlere tapılmayı insanlar tehdit diye biliyorlardı Irak'ta. Allah Teala da böyle bir bela verdi onların başına. Sizin sizin başınıza gelen belalar kendi illerinizde işlediklerinizden dolayıdır diyor Allah Teala. Filistin'de Allah hem böyle. Filistinlere de bu Yahudi belasını verdi başına. Filistinilerde yüzde yani çoğunluğu daha küfür ederken Allah'a küfür ederek başlar küfür etmeye. Aynı bizim Türkiye'deki Çin gibi. <gülüyor> vakit mi gelir sayıyor ne vakti anlayamadım vakte göre mi var tamam kapatınızı açarız ondan sonra <gülüyor> yani Suudi Arabistan bu şekilde Amerikanlardan Saddam'a karşı yardım almak zorunda kaldılar velev ki yanlış idiyse bile bunlardan dolayı onlara kafir diyemeyiz peki onlara kafir diyenler bakın size enteresan bir soru soracağım Suudi Arabistan Amerika'dan yardım aldı. Kafir oldu. İşte kafirleri kendine dost edindi. Üsame bin Mücahitler, Taliban, yıllarca Afgan cihanına Amerika'dan yardım aldılar. Pakistan üzerinden. Onların niye kafir demiyorlar? Bu tekfirciler. Aldılar evet. Belgelerle sabit, sahih. Amerika'nın işine geliyordu Rusya'nın yıkılması. Amerika almadıkları aldılar. Pakistan üzerinden. Silah Pakistan üzerinden. Pakistan aracılığıyla Pakistan üzerinden maddi ve manevi olarak silah, para her türlü yardımı da aldılar. Hepsi de aldılar. Taliban aldı. Afgan mücadeleri hepsi aldılar. Almadık iddia ediyorlar. Yalan. Ed, aldılar. Amerika'nın işine geliyordu. Rusya'nın yıkılması. ne Almadı. Yani ispat ederiz inşallah. Buluruz belgelerini, şeylerini. Yani gerekirse çok gerekirse bunu ispat ederiz inşallah. Aldılar. Alıyorlar. Hala da alıyorlar. Pakistan üzerinden. Pakistan aracılığıyla. Yani ortada çok yani Müslümanı binledin, Taliban, Afgan mücahitleri bunlar Amerika'nın Rusya'ya karşı mücahitlerin cihadına Amerika'dan yardım alınca onlar kafir olmuyorlar, onlar kafirler dost edilmiş olmuyor ama Suudi arabistan mecbur kaldığı için oluyor. Tabi bunlar gerçekler. Ne komik oluyor? Yani bu söylediğim saçma mı oluyor? Ha yani siz diyorsunuz onlar almadılar. Mücahitler Amerika'dan yardım almadılar. Peki inşallah ben bunu size ispat edeceğim. Madem öyle. İnşallah. Hangi sözleri saçma? Ha ona mı diyorsunuz? E tabi öyle yani. Öyle. Yok tamam ben yanlış anladım o zaman. Özür dilerim. Ondan sonra yani vele ki diyelim ki hata dahi olsa ki mecbur kaldık diyorlar. Gerçekten mecburiyet vardı. Velev ki, velev ki mecbur olmasalar da yine de bundan dolayı küfür diyemeyiz. Yani dinden çıkaran küfür diyemeyiz. Diyelim ki gerçekten mecbur da kalmadılar, ihtiyaç da yoktu ki vardı ama mecbur da idiler. Ama diyelim ki mecbur olmadılar, ihtiyaç da yoktu, mecburiyet de yoktu. Yine de küfür diyemezsiniz. Ondan sonra siz bir kere şey deyin. Suudi Arabistan insanları küfre zorluyor. Söyleyin Arabistan nerede insanları küfre zorluyor? Hangi küfre zorluyor? Suudi Arabistan kimi küfre zorluyor? Neyle küfre zorluyor? Allah aşkına. Biliyor musun Suudi Arabistan şu anda kabirlerin tapınılmadığı, kabilere secde edilmeyen, kabirlere doğru namaz kılınmayan, kabilere doğru kabilere sığınılmayan açıktan zahir olarak kabirleri tavaf edilmeyen dünyadaki tek Müslüman ülke Suudi Arabistan. Siz biliyor musunuz Osmanlı Devleti 400 sene Hicaz'da kaldı, Mekke ve Medine 400 sene, 400 küsur sene. Bu 400 sene boyunca Osmanlı bir kere dahi olsun orada kabirlere tapanları engellemedi. Tek bir söz bile söylemedi. Karşı çıkmadı asla hiçbir zaman. Ben bilmem yok böyle bir şey. Kabirleri tavaf edenleri, kabirlere secde edenleri, kabirlere sığınırları, kabircileri, kabirlere ibadet edenleri, kabirleri, sofileri ve şiaları, şialar ve sofiler gelip Suudi Arabistan'da sahabe kabirlerine tapıyorlardı, secde ediyorlardı, taaf ediyorlardı ellerini üzerini sürüyorlardı sığınıyorlardı. Ne zaman Suud devleti kuruldu bunları yasakladı. Devlet olarak bunu yasakladı. Bak bu tevhidle hükmetmedir. Tevhid Allah'ın indirdiğidir ve Allah'ın indirilmesi hükmettiler. Osmanlı 400 sene kaldı Mekke'de ve Hicaz'da. Bir kere olsun onları engellemedi. Ne şiaları ne sofileri ama Suudi Arabistan'ın kurulduğu ilk, ilk günden itibaren den Arabistan'ın kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman Suud'da bir kabri tavaf edildiğini, secde edildiğini kabre doğru namaz kılındığını kabilere sığıldığını göremezsiniz yine Sofiler şunda iftira ediyorlar işte Su, Suudlular, Vahabiler güya geller kabileri buldozerlerle yıktılar düz falan bu da yalan kabirlerin üzerindeki kubbeleri yıktılar. Kabirlerin üzerindeki binaları, türbeleri yıktılar. Kabirlerin kendilerini yıkmadılar. Kabirlerin kendilerini çiğnemediler. Sahih-i Müslim'de hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radiyallahu anh'a emre diyor. Diyor ki e ey Ali git diyor. Ne kadar diyor yerden yükseltilmiş üzerine bina kubbe yapılmış kabir varsa gidiyor. Yık. Ve sadece bir karış yüksekliğinde kalsın diyor kabirler. Suudi Arabistan'da aynı bunu yaptılar Vahave, Vahabi, Vahabi dedikleri ki onlar aslında Hanbeli mezheptir Vahabilik diye bir şey yoktur onlar Hanbeli mezhebidir Suudi Arabistan bugün Hanbeli mezhebine göre Yönetiliyor yalnız Hanbeli mezhebinde Bir özellik vardır Peygamberin sahih bir hadis geldiği zaman Sahih hadisi reddedip Sahih hadisten peygamberden yüz çevirip Mezhebin kavlini sahih hadisinin önüne geçirmezler Türkiye'de Hanefilerin ve Şafilerin yaptığı gibi bu Hanbeli mezhebinde bir özelliktir. Asırlardır Hanbeli mezhebi böyle olmuştur İmam Ahmet'ten günümüze kadar. Aslında Şafii Maliki ve Hanifi mezhepleri de böyledir. Aslında mezhep imamları bizzat kendileri böyleydi. Ebu Hanife diyor, eğer siz benim diyor bir iştihadımın, peygamberin sahih bir sözüne ters düştüğünü görüyorsanız, asla diyor, kesinlikle benim iştihadımı terk edin ve peygamberin sahih hadisine uyun. Ebu, Ebu Hanife bunu söylüyor. Ebu Hanife diyor ki, siz diyor benim benim bir iştihadımın bir fetvamın bir sözümün peygamberin sayı bir hadisinde ters düştüğünü görüyorsanız benim sözümü terk edin iştihadımı terk edin ve peygamberin sayı hadisine oyundur diyor Ebu Hanife aynısını İmam Şafii söylüyor ben diyor eğer böyle yapmazsam benim diyor aklımın gittiğine delirdiğime hükmedin diyor benim benim diyor deli olduğuma hükmedin ben diyor bir şeyde iştihad edeceğim fetva söyleyeceğim Ondan sonra da siz bana peygamberin sayı bir hadisini getireceksiniz. Buna ters. Ben diyor peygamberin sayı hadisine dönmezsen benim deli olduğuma hükmedin diyor İmam Şafii. Başka bir sözünde İmam Şafii de İmam Ebu Hanife de diyorlar. Benim sözümü alın duvara çarpın diyorlar. Buna benzer İmam Malik'ten ve İmam Ahmet'ten de buna benzer sözler var. Dört meslek imamları bütün serifi salihin imamları böyle. Hiçbirisi taassup göstermezlerdi. Ve hiçbirisi... Kendi kavillerine yani peygamberin sünnetine, peygamberin sayı hadislerine yüz çevirip kendi kavillerine taassüf gösteren bir mezhep kurmadılar. Ve böyle bir mezhebe insanları davet etmediler asla. Bunlar Ebu Hanife'den, İmam Şafi'den, İmam Malik'ten, İmam Ahmet'ten 300 yıl, 203 yıl sonra çıktı bu mezhep taassubu ortaya. Herkes belli bir mezhebe bağlanmak zorunda. Her kim belli bir mezhebe bağlanmazsa kafir olur, yok dinsiz olur, şey olur her kim hangi mezhebe bağlanırsa o mezhebe bağlanmak zorunda sayı hadis de gelse onu terk etmek zorunda bunlar mezhep taassubu bu mezhep imamlarından 2-3 sene, sene sonra ortaya çıktı bu taassub ve bu taassubu reddeden en büyük delil de sahabelerdedir sahabelerden hiçbirisi başka bir sahabeye sen eğer İbni Mesud'a sorduysan bir başkasına soramazsın bundan sonra sadece İbni Mesud'a sormak zorundasın. sen de Ali'ye sorduysan Ali'ye Ali fetva sorduysan, Ali'ye iştihat sorduysan bir daha bundan sonra sadece Ali'nin mezhebine uymak zorundasın. Ali müştehidine uymak zorundasın. Bundan sonra sadece Ali'ye soru sormak zorundasın. İbni Mesud'a gidip soramazsın. İbni Abbas'a, İbni Ömer'e gidip soramazsın yani sahabelerde böyle bir şey yoktu. Ama mezhep imamlarından 300 sene sonra bu mezhep taassubu ortaya çıktı. Sadece Ebu Hanife'ye soracaksın, sadece ona uyacaksın, başkasına uyamazsın taassubu. Peygamber dahi olsa uyamazsın taassubu. Mezheb imamlarından 200-300 sene sonra ortaya çıktı. Mezheb imamları asla böyle bir şey insanları davet etmediler. Bismillah. Bismillah devam ediyorum. Ses geliyor mu? Yok rica ederim. Ha, yani <gülüyor> bu mezhepler konusunda konuşuruz. yani Eğer müşkülat varsa bilahare sonradan alırım sorunuzu veya müşkülatınızı. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Aslında ger gerçeği son derece dağınık gidiyoruz ama belki böylesi hayırlı olur. Yani her şeyden bu arada her şeyden konuşuyoruz yani. Ee, şey söylüyordum. Mezheplerden eee mezhep hiç birisi bir mezhep kurup e, bir kişi sadece bir mezhebe tabi olmak zorunda başka bir mezhebe uyamaz. Peygamberden hadis gelirse, sahabeden kabuğu gelirse onlara dönüş yapamaz. Böyle hiçbir mezhebe imamı böyle bir şey demedi. Bilakis tam tersini söylediler. Ve sahabelerden hiç kimse sen İbni Mesud'a sorduysan ondan iştihat aldıysan, fetva aldıysan bir başka Ali'ye soramazsın bir başka Ebubekir'e soramazsın diye böyle bir tahsül sahabede de yoktu. Yani ortada ilim ehli vardır. Ve hangi ilim ehlinden olsan bildiğin, güvendiğin, ilim ehli alim olan hangisinden sorarsan sorulur, deliğiyle ona uyulur. Ha, Hanbeli mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Türkiye'deki Şafilerde ve Hanefilerde olduğu gibi, bir ta yine Suriye'deki Şafilerde, Hanefilerde olduğu gibi bir Hanbeli mezhebinde tavsup yoktur. Hanbeli mezhebinde, eğer mezhebin kavli, Peygamber Aleyhisselam'ın sahih bir hadisine, sünnetine ters düşüyorsa, o kavle taasul göstermezler ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadisine dönerler. Bu da Selefi Salihinin yoludur. Sahabenin yoludur. Bu Hanbeli mezhebinde güzel bir şey. Yani belki nadiren böyle bazı Hanbeli alemler taasul gösterdikleri oluyorlar ama umumen genel olarak selefin yolu, bu durum yoluna uyuyorlar. Taasul göstermiyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'dan sahih bir hadis geldiğinde mezhebin kavline mezhebin kavline Resulullah Aleyhisselam'dan sayı bir hadis geldiğinde mezhebin kavluna taassup göstermiyorlar. Ve Suudi Arabistan bugün Hanbeli mezhebiyle yönetiliyor. Hanbeli mezhebi orada hakimdir ama dediğim gibi müteasip olmayan sayı hadis ile mezhebin kavli birbirine ters düştüğünde yine alimlerin nezaretinde sayı hadise döndükleri birçok meseleler var taassup göstermiyorlar. Bu konulara sonra girer. Şimdi bu sorularınızı sonra sorun. Ben sözümü tamamlamaya çalışayım. Zaten vakit şu an az. Bu sorularınızı sonra sorun. Yani şunu diyordum Vahabilikten buraya geldik. Yani Vahabilik diye bir şey aslında yok. Bu Vahabilik Vahabilik diye itham edilen insanlar bunlar Hanbeli mezhep. Ve bunlar Selefi Salihin'in Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in İmam Ahmet'in akidesi üzere olan insanlar. Ve bunlar o dönemde Osmanlı'nın son yıllarında içlerinden bazı ilim ehli olan insanlar çıktı. Hadis ehli fakih olan insanlar çıktı. Ve bunlar sofilerin ve şiaların bu kabirlere tapınmalarına, kabirlere secde etmelerine, tavaf etmelerine, kabirlerde yatan ülülerden yardım medet ummalarına, Allah'la kendi aralarına şefaatçi edilmelerine. Ki yanlış bir şefaat anlayışı, İslam'da doğru bir şefaat anlayışı da var. Ki sofilerin ve şiaların yanlış bir şefaat anlayışı vardır. Bunu sonra ayrıntılı olarak konuşuyoruz. Ve tarikatlarda, Sofilerde ve Şiada birçok hurafe hurafeler vardır. Batıl ve hurafe olan şeyler vardır. Bu Suud'da çıkan bu insanlar bu Şiaların ve Sofilerin tarikat ehlinin bu hurafelerine karşı çıktılar. Dediler bunlar yoktur. İslam'da böyle bir şey yok. Dinde böyle bir şey yok. Ve bu Sofiler ve Şialar bunlara Vahhabi adını taktılar. Yani aslında Vahhabilik diye bir şey yok. Ha o Vahhabi diye itham edilen insanların içerisinde bir tane Muhammed bin Abdülvahhab diye ona nispeten buna Vahhabi dediler. O da ilim ehli birisiydi. Hanbeli mezhebi zat kendisi diyor Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki ben diyor Hanbeli mezhebine uyuyorum. Hanbeli mezhebi usulü üzereyim diyor. Hatta böyle mezhepleri falan hiç karıştırmamıştır. Sadece tevhidi binlenme getirmiştir. Muhammed İbn Abdül tevhidi gündeme getirmiş. Dört mezhep imamının, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in akidelerini, inançlarını gündeme getirmiş. İnsanları bu inanca davet etmiş, tevhide davet etmiş. Ve sofilerin ve şiaların hurafelerine, batıllarına, bitatlarına karşı çıkmıştır. Ve insanlara bu şekilde nasihat etmişlerdir. Ondan dolayı sofiler ve şialar Muhammed İbn Abdul Vahhab'a ve ona uyanlara, bu fikre gidenlere, Suud'daki hanbelilere Vahabi demişlerdir. Yoksa Vahabilik diye bir şey yoktur. Bunlar hambelidirler. Selefi Salihinin inancı, dört mezhep imamının itikadı, inancı üzeredirler. Ve Sofileri ve Şiaların kurafelerini ettikleri için Sofiler ve Şialar onlara Vahabi adını takmışlardır. Osmanlı 400 sene kaldı Mekke'de ve Medine'de, Suud'da ve 400 sene boyunca orada kabirlere tapınıldı kabirler tavaf edildi, kabirlere secde edildi, kabirlere doğru namaz kılındı, kabirlerin yanında kurbanlar kesildi, kabirlerde yatan yani onlar sahabe de olsa en mübarek insanlar da olsa peygamberlerden sonra onları sevgide aşırıya gittiler, onlara saygıda aşırıya gittiler, bu aşırılık bir sevgi ve saygı alameti değildir İslam'ın emrettiği bir şey değildir bu şirke kapı açan bir şeydir Beni nitekim tarih boyunca birçok insanlar bu kabirlerden dolayı kabirlere karşı aşırı sevgiden dolayı şirke düşmüşlerdi. İslam bundan dolayı bir seddi zeriya olarak kötülüğe giden yolları kapatma babından, hükmünden dolayı bu kapıları kapatmıştır İslam. Hatta bundan dolayı Peygamber İslam kabir ziyaretini ilk başlarda yasaklamıştı. Sonradan Müslümanlar, sahabeler İslam'ı iyice öğrenip anladıktan sonra kabir ziyaretini serbest bıraktı Peygamber İslam ve dedi ki kabirleri ziyaret etmek ölümden, ahiretten ibret almak içindir. Size baştan kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık İslam'ı öğrendiniz, anladınız, akide, tevhidi anladınız. Artık bundan sonra kabir ziyareti yapabilirsiniz. E niçin yapabilirsiniz? Onu da söylüyor Peygambersel. Kabir ziyareti ahiretten, ölümden ibret almak içindir. Yoksa oradaki yatan ölülere sığınmak için değil. Çünkü oradaki yatan ölülere sığındığınız zaman Allah'ı bırakıp onları kendinize ilah edilmiş olursunuz. Ha? Sude Arabistan'da bir grup insan Hanbeli mezhebine mensup Sofilerin ve Şiaların bu yanlışlıklarına Hurafelerine karşı çıktıkları için Şialar ve Sofiler de bunlara Vahabi adını takmışlar, bunları kötülemişler Bunlara kafir dahi demişlerdir Aslında işin gerçeği budur Ve Osmanlı'da 400 sene boyunca kabirlere tapınılmıştır Osmanlı'da Osmanlı, Mekke, Medine'de 400 sene kalmıştır Ve bir sefer olsun kabirleri tavaf edilmesini, secde edilmesini orada yatan ölülerden medet olunmasını Osmanlı yasaklamamıştır. Tek bir kelime bile söylememiştir. Ama ne zaman Suudi Arabistan kurulduğunda daha ilk günden bunu yasaklamışlardır. Ve kabirlerin üzerindeki kubbeleri türbeleri yıkmışlardır. Kabirlerin bizzat kendilerini bulgazerlerle çiğnememişlerdir. Bu şeydir. Yalandır, iftiradır bu. Böyle bir şey yok. Onlar, o insanlar sahabelere karşı, sahabelerin kabirlerine, kabirlerine karşı en saygılı olan insanlar. Bu yalan ve iftira. Yok böyle bir şey. O ve sahih-i hadis var. Peygamber sana Ali Radya diyor ki git diyor ne kadar üzerine kubbe yapılmış, üzeri kireçle sıvanmış, boyanmış, yükseltilmiş, yer, yerden yükseltilmiş ne kadar yüksek kabir varsa üzerini diyor yık düzle sadece bir karış yükseklik olarak bırak diyor. Bu da İslam'da olan bak. Ali Radya diyor ben diyor beraberinde bazı kimseler aldım ve de sen bu emrini diyor yerine getirdim gitti bunu tatbik ettik ne kadar yerden yükseltilmiş üzerine kubbe yapılmış bina yapılmış üzerine türbe yapılmış kabir varsa o türbeleri kubbeleri üzerinden yıktık ve kabirleri bir karış yüksek olacak şekilde ve kabir sadece kabir olduğu belli olacak şekilde bıraktık diyor Ali Radyo'dan aynısını işte Suudi Arabistan'da bu Vahabilikle itham olunan insanlar aynısını yaptılar Peygamber Aleyhisselam'ın Sahih-i Müslim'deki Ali radıyallahu anh'a emrettiğini yaptılar. Ve Şiaların ve Sofilerin kabileri tavaf etmesini, onlara tapmalarını, onlara secde etmelerini, kabirde yatan ölülere medet umup onları ilah yerine koyup onlara yalvarıp sığınmalarını engellemişlerdir. Ama bundan dolayı Sofiler ve Şialar bunlara Vahabi adını takmışlar ve bunları kötülemişlerdir. İşin gerçeği budur. Ve bugün yeryüzünde kabilelere tapınılmayan, tavaf edilmeyen, kabirlere sığınılmayan tek ülke Suudi Arabistan'dır. Okullarda ehl-i sünnet vel cemaatin akidesi okutulan, anlatılan tek ülke, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede bir zorunlu bir ders olarak tevhid anlatılan, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in dört mezhebiyonunun akideleri, inançları anlatılan, resmi ders olarak okutulan tek ülke Suudi Arabistan zorunlu ders olarak, tabi ki ilkokulda ortakta, lisede, üniversitede, tabii ki zorunlu ders olarak zorunlu ders olarak tahfiz bile var Kur'an'ın ilkokulu Suudi Arabistan'da ilkokuldan mezun olan bir kişi Kur'an'ın dörtte birini veya yarısını ezbere biliyor. Bunu hep zorunlu ders olarak ezberliyor. Fıkıh, Hanbili Mezhebinin fıkıh kitabını ezberlerler. El-Umde El-Umde fi şerhel udde El-Umde fi şerhel umde Umde Umde isimli İbni Kudame'nin yazmış olduğu Umde Umde isimli fıkıh kitabının şerhidir El Uddeh. Onu yine bir başkası şerh ediyor herhalde. Hanbeli mezhebinin temel kitaplarındandır. Bu bunu ezberlerler ve öğrenirler. Hanbeli mezhebinin kitapları Hanbeli mezhebi fıkıh resmi ders olarak okutuluyor bütün okullarda. Suudi Arabistan'da bütün okullarda fıkıh Hanbeli fıkıh resmi ders olarak okutulur. Dört lesep imamının akidesi, tevhid, inancı resmi ders olarak okutulur. Yine tefsir, hadis, fıkıh dersleri, ya birçok yani ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede resmi ders olarak okutulur. İlkokulu yani sıradan bir, dini ilkokul değil, dini imam hatip gibi dini bir ilkokul değil, sıradan bir ilkokuldan mezun olan, en azından Kur'an'ın dörtte birisini de bir çocuk. İlkokul mezunu olan bir çocuk. En azından Kur'an'ın dörtte birini ezberlemiştir. Burada Katar'da bile, Katar bile bu açılardan yani bu, bu yönden Suudi Arabistan'a çok daha geri ve batıllaşmaya yönelik, modernleşmeye yönelik ileri, Suudi Arabistan'a göre geri bir ülke olmasına rağmen Katar'da bile ilkokuldan mezun olan bir çocuk en az 300 ezbere biliyor. En azından amme, tebareke kadise Allah'ın da yarısı. En azından iki buçuk cüzü 300, aşağı yukarı iki buçuk 300'ü halletmiş oluyor. İlkokuldan mezun olan bir çocuk. Suud da bunun dörtte biri neredeyse. Kur'an'ın dörtte biri. 5-6-100, 7-800 belki. Bunlar resmi ders olarak okutuluyor Suud'da. Ama Suudi Arabistan Hanbeli mezhebidir ve Hanbeli mezhebinin resmi fıkhını tatbik ediyor. Hanbeli mezhebine göre yönetiliyor kanunlar Suudi Arabistan'da. Ve tevhidin zorunu ders olarak okutulduğu dört mezhep imamının itikadının zorunlu ders olarak okutulduğu tek ülkedir Suudi Arabistan kabilere tapınılmayan kabilere secde ve tavaf edilmen tek ülkedir Suudi Arabistan daha ne istiyorsunuz? şeriata küfredilmeyen, hakaret edilmeyen tek ülkedir Suudi Arabistan daha ne istiyorsunuz? belanımızı arıyorsunuz yani bu teksircilere söylüyorum Suudi Arabistan dışındaki diğer bütün ülkelere bak hiçbirisinde tefhiz zorunlu ders değildir kral fasık mı? nedir fasık, fıskı? bana fıskını söyleyin, ispat et fıskını fasık demek içki işen demek içki mi içiyor iş, kral kumar mı oynuyor? zina mı yapıyor? nedir? fasık demek büyük günah işleyen demek fasık demek büyük günah işleyen demek kral hangi büyük günah işliyor? Kralın karısını veya yöneticilerin karısını veya yöneticilerin ailesine emirler, orada emir, emir şehler diyorlar. Emir, emir diyorlar. Suudi Arabistan emir diyorlar. Emir ailesi demek, kral ailesi demek. Emir ailesine bırak kralı ve bakanları, yöneticileri emir ailesine mensup olan bir kişinin karısını ne televizyonda ne gazeteden hiçbir açık bir yerde göremezsin. Fotoğrafını neyini ne inine, kendisini hiçbir şekilde göremezsin. Orada mı ses geliyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafirdi. Babası onun küfre düşmesine, müşrik olmasına engel olabildi mi? İbrahim Aleyhisselam'ın babası de müşrikti. İbrahim onu kurtarabildi mi? Tabi ki salih ile beraber fasık da var, fasıkla beraber salih de var. Yani bak size en zirvede peygamberlerden misal verdim. Yani bugün tekfircilerden ve cihatlardan, babası müşrik olan, anası kafir olan, babası veya anası kardeşi, ablası, kız kardeşi, kendi ailesinden, yakın akrabalarından fasık olan yok mu? tekfircilerden ve cihatçılardan söylüyorum. İşte hemen kral fasık mı, kral ailesi fasık mı, işte onların içinde de fasık olan yok mu? Senin cihatçılarından soruyorum, senin tekfircilerden, cihatçılardan, onların içerisinde analarından, babalarından, kardeşlerinden, akrabalarından fasık olan yok mu? Evet bunları onlara soracaksınız. Kral fasık mı diye sorana siz de böyle soracaksınız. Senin baban fasık değil mi? Kral ailesi fasık mı? Kral ailesi içine fasık yok mu? diye soranlara şunu soracaksınız. Ey tekfirciler, ey cihatçılar, sözde cihatçılar, cihatçı geçinenler, sizin aileniz Akrabalı'nın içine bizzat kendileri onlara, kendi ailelerine kafir müşrik diyorlar. Sizin içinizden kafir müşrik olan yok mu? Sizin içine fasık olan yok mu? Tabii ki olacak. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu müşrikti. İbrahim Aleyhisselam'ın babası kafirdi. Peygamber samın amcası Ebu Talip müşrik olarak öldü. buna engel olamazsınız ki yani tabi ki kral ailesi içerisinde fasık olanlar var tabi olmalı da olmak zorunda yani olmaması mümkün değil ki Nuh oğlunun iman etmesine bir faydası oldu mu olmadı İbrahim aleyhisselam babasını kurtarabildin kurtaramadı bu sizin bizim elimizde değil ki kral fasık mı ne varmış fasıklığı kralın içkin içmiş kral Kral beş vakit namazında belki bir Binbaz Elbani Hüseyin gibi alim birisi değil belki ama benim bildiğim kadarıyla salih bir insan yani beş vakit namazında Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye, Müslümanlara hizmet etmeye çalışan mesela Medine'de İslam Üniversitesi var bu Medine'deki İslam dinliyor bunları orada mısınız? Medine'de İslam Üniversitesi var Mesela Suudi Arabistan'da bir bakanlığa mesela her yıl e, işte hesap kitap yapıyorlar. Diyorlar şu bakanlığa diyorlar mesela diyelim 1 milyon riyal. Bu bakanlığa 1 milyon riyal. Bu bakanlığa 1 milyon riyal mesela diyelim bu mesela misal olarak söylüyorum. Belki az veya çoksa atıyorum yani. Misal olarak söylüyorum. Belki bu mesela çok büyük bir meblağ. Bir bakanlığa ha yani diğer bir kurum düşünün bir bakanlığa tahsis edilen yıllık bir gelir başka bir koruma bu kadar tahsis edilir mi mesela Medine'deki İslam Üniversitesi bir bakanlığa tahsis edildiğinden daha fazla para tahsis ediyorlar en azından bir bakanlığa tahsis ettiler. bir gün biz arabada gidiyoruz Medine'deyiz Medine'de üniversitede okuyan arkadaşlarla Uhud'da Uhud'a gidiyoruz Uhud'da işte dağ görmek için orada şehitleri mezarlığı görmek için. gidelim bir selam verilen oradaki inşallah şehitlere deyiz, Allah rahmet etsin Medine'de okuyan 4-5 arkadaş beni allar getiler. Haremin önünden, Mescid-i Nebevi'nin önünden yoldan bindik arabaya. Uhud'a Uhud doğru, şehitliğe doğru gidiyoruz. Arabada bedevi birisi açtı radyoyu, haberler var. Haberlerde büyüdük o, o anda. İşte şu bakanlığa bu kadar milyon, bu bakanlığa bu kadar milyon, Medine'deki İslam Üniversitesi'ne bu kadar milyon. Arkadaşlar şaşırdılar. Vay dediler, ya Allah razı olsun dediler, ne kadar çok çok büyük bir bakanlığa tahsis edilecek kadar para tahsis etmişler hizmet için. Orada tevhid anlatılıyor. Medine'deki üniversitede tevhid anlatılıyor. Ehli sünnetin akidesi anlatılıyor ve bütün dünyaya oradan akide tevhid ihraç ediliyor. Bütün dünyaya dünyanın her yerinden orada gelen, okuyan, orada tevhidi öğrenen, İslam'ı öğrenen selefin yolunu öğrenen, ondan sonra ülkesine gidip insanları buna davet eden İslam Üniversitesi çok büyük bir hizmeti yapıyor ve bir bakanlığa tahsis edilen bir meblağ sırf camiye o İslam Üniversitesi'ne tahsis ediliyor. Oradaki devlet tarafından. Yani, e, Suudi Arabistan'da Müslümanların üzerinde bir baskı var, bir baskı var, evet var. Alimlerin üzerinde, ilim talebelerinin üzerinde bir baskı var, var. Neden var biliyor musunuz? Bu Cüneyman'a sebep. Cüneyman etrafına birkaç tane akıllı deli topladı kalktılar... Gitler Kabe'yi baskın etmeye, baskı, baskını Kabe'nin dibinde kan döktüler. Adına da cihat dediler, cahiller. Ve Suudi Arabistan o zaman tepesi attı. Dedi biz size o zamana kadar ilim hareketi, alimler, ilim faaliyeti, tevhid faaliyeti, dış dünyaya tevhidi ihraç etme, ilim, dünyanın her yerinden Medine'ye, Mekke'ye, mesela bu, e, insanlar ilim öğrenmeye geliyorlar, ilim öğrenip, teşhidi öğrenip ülkelerine geri dönmek için dünyanın her yerinden o zaman, o zaman da bu zamanda fakat o zaman da devlet serbestti. Yani şu anda mesela Suudi Arabistan'da oturum izni alıp da orada mısınız duyuyor musunuz anlattıklarımı? Şu anda Suudi Arabistan'da oturum izni almak çok zor. Tabi baskılar ondan sonra başladı anlatıyorum şimdi. Şu anda Suudi Arabistan'da oturum almak çok zor. Çok zor. Oturum alamıyorsunuz siz alıyorsunuz ailenizi getiremiyorsunuz çok sıkıntılı eziyetli üzüntülü bir, bir iş. Ve insanlar belki belki bu serbest olsa dünyanın her yerine birçok Müslümanlar gelecek, oraya yerleşecek, ilim öğrenecek. Yani bütün bunlar o şeylere sebep. O Cüheyman olayından önce biliyor musunuz? Binbas Medine'deki İslam Üniversitesi'nin baş rektörüydü, reisiydi. Medine'deki İslam Üniversitesi'nin reisiydi o zaman. Binbas, Şeyh Binbas, Allah rahmet etsin. Bir talebe geldiğinde şeyh ben buraya ilim işte falanca ülkeden geldim, ilim talebesiyim, davetçiyim burada ilim öğrenim, tevhid öğrenim ülkeme döneceğim, bana yardımcı olun dediğinde binbaz ona bir imza atıyordu, devlet ona ikamet, mükamet oturma izni, pasaport, hiçbir şey sormuyordu devlet ona sadece bir binbazın imzasıyla hayatı boyunca orada Suudi Arabistan'da yaşayabiliyordu, ilim öğrenebiliyordu ve kalkıp istediği zaman ülkesine gidip gelip ülkesine insanlara tevhidi ve ilmi anlatabiliyordu, sadece binbazın imzasıyla bunlar hepsi bitti, Cüleyman olayından sonra Cüheyman olayından sonra Cüheyman isyan ettiler, şey yaptılar, bütün bu ilmi hareket, tebliğ, faaliyet hepsine baskı geldi. Yani bitmedi, komple bitmedi. Büyük bir baskı geldi, bütün bunlar engellendi, alimler engellendi, birçok bir çok insanlar hapse girdi. Bütün bunlardan dolayı, o Cüheymanların akılsızlığından dolayı, aptallığından dolayı en büyük İslam davetine vurdular. En büyük tevhid davetine vurdular. Tevhid davetini engellediler. Tehid daveti ve ilim ilmi hareket Korkunç bir şekilde Orada Mekke'de ve Medine'ye icra olunuyordu Her türlü kolaylıkla ve Dış ülkeden gelen istediği gibi gelip gidiyordu Yerleşiyordu bir binbazın imzasıyla Devlet pasaport ikamet sormuyordu kimseye Sadece bir binbazın imzasıyla Hatta binbaz Binbazın şahsi özelliklerinden Bir kişi binbazdan yardım istediğine Mutlaka yardım edermiş asla geri çevirmezmiş Bir kişi ona gelip kitap mi, Bir kütüphane de ona kitap hediye edermiş para istediğini çıkartıp bir zarf dolusu para verilmiş. Böyle ikamet isteyene bir imza atarmış, Servis bir şekilde Binbaz böyle çok cömert bir insanmış, yardımsever ve bunu kendi devlet imkanı olmasına rağmen ise kendi cebinden yapıyor, kendi harçlığından yapıyor bunu Şeyh Binbaz. Kendisinden kitap isteyene, para isteyene, ikamet isteyene asla geri çevirmezmiş Şeyh Binbaz. Son derece merhametli, yardımsever bir insanmış. Allah rahmet etsin. Ve bu yani acayip bir tevhid daveti, bir ilmi bir hareket. Mek Mekke'de, Medine'de, Sude Arabistan'da, Riyatta böyle bir ilmi bir faaliyet, faaliyet, tevhid ve ilim hareketi vardı. Korkunç bir davet vardı. Cüheyman'ın isyanıyla hepsi durdu bunların. Tabii kökten, yine de Allah razı olsun, kökten söküp atmadılar ama büyük bir kısıtlama getirdiler. Büyük bir kısıt. Neticede onlar sultan, netice onlar yönetici. Neticede adam, ya sen adamın, sen yöneticinin karşısına geçip de abuk konuşabilir misin? Ya sen kafirsin, fasıksın, rezil herif diyebilir misin? Yönetici bu adam, yakalar seni, atar seni hapse, her türlü işkenceden geçirir. Müslüman akıllıdır, basiretlidir, hikmet sahibidir. Kur'an, sünnet ve selefi salihin ve ilim, hikmettir, hikmetle doludur. Bu cihat bu değil. Yöneticilerin arkasından kalkıp da ileri geri konumlar kafir, fasık, bilmem ne, zibidi, zübbe, bilmem ne, kalkıp sağda solda onların dedikodusunu gıybet ama aptallıktan başka bir şey değil. Bunun hiçbir maslahatı yok. Bunun hiçbir faydası yok. Bu tamamen fesat. Müslümanların üzerine zulüm getirmek. Ortada varsa bir tevhid, bir ilmi daveti, bir bir hayır varsa ortada onu da engellemek bu. Yaptıkları bu. Bu Cüheyman olayından sonra birçok engelleme kısıtlamalar getirdi. Hala bu engellemeler, kısıtlamalar böyle devam ediyor. Çünkü işte iki arayı bir dereyi kollamak zorunda adam. Adam ülkeyi yönetiyor. Oyuncak değil ki bu. Bir tarafta iyi olan insanlar var. Öbür tarafta kafir diyen, müşrik diyen, sizin katliniz caiz diyen, vurmak lazım, bombalamak lazım diyen, bu ülkeyi yıkıp cihat çıkartmak lazım diyen, bu ülkeyi Amerika'ya aynı Irak gibi çiğnetmek lazım diyen, öyle diyen de var. Beni eski yıllarda birkaç yıl önce cihatçı tekfirci olan bir arkadaştan eski yıllardan bir arkadaşım tartıştım. Diyor ki Suudi Arabistan yerle bir olsun diyor. Yok olsun. Aynı Irak gibi olsun diyor. Hak ediyorlar bunlar. Bunlar müşrik, kafir, zalim bilmem ne sayıyor bir sürü diyor. Bunlar Irak'taki insanların başına gelen aynı diyor. Mekke'de, Medine'de, Suudi Arabistan'da da bunların başına gelsin. Hak ediyorlar diyor bunlar diyor. Yani bunu istiyor bunlar. Bu akıl mı? Bu maslahat mı? Bu firaset mi? Basiret mi? Bu hikmet mi? İslam bu mu? Yani Müslümanları İslam topraklarını kafirin pis çizmesi altına ezdirmekten huzur mu buluyorlar? Bunu mu istiyorlar? Yoksa onların arkalarında bunu bir isteyen bir takım güçler mi var? İnsan bazen bunu soruyor. Evet itham etmiyoruz. Yine de bunlar menheşleri bozuk samimi insanlar diyoruz. Bunlar hakkı menheci doğru menheci selefi salihinin yolunu anlayamamış insanlar. İlmehli olmayan cahil insanlar diyoruz. Ama bazı insan ister istemez bu soruyu da soruyor. Müslümanları ve Müslümanların topraklarını kafirin pis çizmesi altında ezdirmek isteyen başka bir takım gizli güçler mi var bunların arkasında acaba? Çünkü bunların yaptıkları icraatlar sadece neticesi bu oluyor. Bugün cihatçıların, tekfirçilerin yaptıkları bütün icraatların davetlerinin ve icraatlarının tek neticesi neticede şu oluyor aynen Irak'taki Afganistan'da gibi kafir geliyor, işgal ediyor Müslümanları her türlü işkenceden geçiriyor öldürüyor, yakıyor, yıkıyor ve ülke işgal ediyor aynısı için Suudi Arabistan o da öyle olsun hak ediyor bunlar diyorlar bunu diyen kulağınla duydum yani bu bugünkü tekfircilerin, cihatçıların yapmış oldukları icraatların neticesi bu başka hiçbir hayra ulaşamadılar Sadece İslam topraklarını ve Müslümanları kafirlerin pis çizmesi altında ezdirmekten başka bir şey işe yaramıyor yaptıkları. Amerika'nın işine yarıyor yaptıkları. Amerika'da onların yanlış şeylerinden dolayı dünya kamuoyu, kamuoyu gözü önünde kendini haklı çıkartıyor. Ha diyor, bakın diyor işte bunlar terörist mi her şey? Biz diyor teröre karşı insan, insanlık suç işleyen insanlara karşı savaşıyoruz diyor. Dünya ülkeleri de alkışıyor, destekliyor. Ben buraya nereden geldim? Konuyu attık yine. Neyse burada bırakalım. 1 saat 20 dakika olmuş. Arada birçok sorularınız oldu. Kusura bakmayın ben şey yapamadım. Onları bilahare sorarsınız inşallah. Tamam sor hemen. bu derslerin, işte bu yazıların, sohbetlerin sizin açınızdan faydalı olduğunu tabii ki düşünüyorum. Yani ben bildiğim kadarıyla, gücüm yettiği kadarıyla Rabbani olan ehli sünnet alimlerinin, Selefi salihinin yol, kitaba, sünnete ve selefi salihinin anlayışına yoluna uyan, onların akidesine ve menhecine, onların ilmine anlayışına uyan Rabbani alimlerin, tabii bildiğim kadarıyla, gücüm yettiği kadarıyla Rabbimize yardım etsin, bizi affetsin size Onların akidesini, menhecini ve o Rabbani alimlerin yolunu anlatmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla, gücüm yettiğim kadarıyla. Tabii ki bu hayrın ta kendisidir. Rabbim bereketli kılsın. Bu hayrın, ilmin ta kendisidir. Siz de bunları dinliyorsunuz ve bunları mutlaka anlıyorsunuz. Bundan eminim. Hayır, böyle bir şüphe olduğunu falan zannetmiyorum. Yani ben bazen kızıyorum, bazen aceleci davranıyorum, belki sabırsızlanıyorum. Aslında... Aslında hmm. anlamayacaksınız diye veya anlamak istemiyorsunuz diye veya anlayamıyorsunuz diye mesela bazen öyle zannediyorum, üzülüyorum, üzülünce kızıyorum. Bu da aceleden kaynaklanıyor, sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Bu sefer mesela kızıyorum ama <gülüyor> belki burada yanlışlık bende, sabırlı olmam lazım, ee, acele etmememiz lazım. Ama ben mutlaka anladığınızdan ve istifade ettiğinizden eminim. Mutlaka ben gücüm yettiği kadar anlatmaya çalışıyorum. İnşallah Rabbim bereketli kılsın. Ve sizin de anladığınızdan, bir şeyleri anladığınızdan, kavradığınızdan inşallah eminim. Yani ortada mutlaka bir hayır var. Bu lafların boşa gittiğini zannetmiyorum. Yok herhangi böyle bir şüphem yok. Yani bazen kızıyorum o kızdığımdan dolayı veya bazı ağır sözler söylüyorum mesela... Ha bu şüpheden dolayı değil. Yani arızi bir şüphe bu. Yani arızi bir şüphe derken bazen size soruyorum mesela. Ya kardeşim diyorum yani bu niye buna itiraz ediyorsunuz? Hala anlayamadın mı gibi. Ha bu arızi olan bir şey, asli olan bir şey değil. Ben eminim ki dinliyorsunuz ve anlıyorsunuz ve istifade ediyorsunuz ve edeceksiniz de inşallah. Ortada bir hayır var ve Rabbim bu hayırı bereketli kılsın inşallah. Ben gücüm yettiği kadar Rabbani olan alimlerin, mübarek olan alimlerin, ondan, onlardan anlayabildiğim kadar, öğrenebildiğim kadar size nakletmeye çalışıyorum. Bunlar benim kendi fikirlerim, kendi görüşlerim de değil. Bunları nakletmeye çalışıyorum. Yaptığım nakilden ibarettir. Hata varsa benden ve şeytandandır. Yok eğer doğru varsa Rabbim, Rabbimin muvaffakiyetindendir muvaffakiyet, başarı, tevfik ancak Allah'tandır, ancak Allah iledir. Ve ben anladığınızda eminim, inanıyorum. Anlıyorsunuz ve istifade ediyorsunuz ve edeceksiniz inşallah. Ve çok şeyleri de anladığınızdan eminim inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ee, başka benim arada söyleyip ha mesela arada böyle unuttuğum şeyler oluyor sonra hatırlayayım hemen kısaca söyleyeyim mesela az önce size dedim sonra siz bir ara dışarı gittiğinizde aklıma geldi işte Filistinler Ürdünler piyasadan bıçakları toplamış Katarları kesecekler ya bu çok mantıksız saçma bir şey gelebilir size ha buradaki ortamı bilirseniz gelmez biliyor musunuz Katar'ın nüfusu 800 bin kişi ve bu 800 bin kişinin 600 bin kişisi dışarıdan gelme işçi ve büyük bir çoğunluğu da Filistinli, Ürdünlü ve 200 bin kişisi Katarlı ve bu 200 bin kişiden 150 bin kişisi çoluk çocuk ve ihtiyar eli iş tutabilecek, iş yapabilecek adam sayısı en fazla 50 bin kişi şimdi bununla beraber değerlendirdiğinizde hiç de mantıksız değil değil mi Filistinlilerin, Ürdünlilerin Saddam buraya gelirse, savaş çıkarsa hemen bizim de elimizin altında bir bıçak olsun komşumuzu keseriz düşünce hiç de mantıksız değil Katar 800 bin kişilik ülke halen 600 bin kişi dışarıdan işçi olarak gelen çok var Filistinli Ürdünü çok ve 200 bin yerli Katarlı yerli Katarlı sayısı vatandaş 200 bin kişi düşün bu 200 bin kişiden en fazla 50 bin kişisi erkek çoğusu kadın çoluk çocuk iştiyar düşün 150 bin kişi kadın çoluk çocuk ve iştiyar en fazla 50 60 bin kişi eli iş, iş tutabilecek insanlar en yani işte mantıksız değil. Bir Türkiye gibi, Mısır gibi düşünmeyin yani. Yani arada bazı şeyleri söylüyorum mantıksız değil yani. Ve o zaman yani böyle Katar işte ortam karıştığında orta ortalık karışacak. Saddam buralara gelirse diye ortalık karışacak. Ülke kendi içinde karışacak. Piyasadan bıçaklar çekilmiş. Yani piyasada bıçak kalmamış büyük iri bıçaklar öyle diyor Katarlı arkadaşlar böyle anlatıyor o zaman hükümet her bir Katarlı eve Katarlı erkeklere kalaşını kopa dağıtıyor kutu kutu mermi veriyor hala diyorlar o her bir Katarlı'nın evine bu silahlar ve mermiler duruyor diyorlar bu bir vaka yani bu yaşanmış insanlardan yaşamış insanlardan bunları dinledim siz bir ara gidince bu aklıma gelmişti yani böyle bazı şeyler mantıksız gelmesin diye söylüyorum ondan sonra yani işte birçok konudan konuya geçtik yani Ha, işte Suudi Arabistan'dan bir ara laf açıldı ondan niye bahsettik yani Suudi Arabistan bugün yani, tevhide, dine, İslam'a hizmet eden bir ülke birçok yönleriyle anlatmaya çalıştım ha, ama onlar tekfüze Cihadçılar bunu görmek istemiyorlar bunu kabul etmek istemiyorlar çünkü kendi kaidelerine ters düşecekler sonra kendi ters düşecekler, kendilerine ters düşecekler. Diyecekler ki ya biz yanlış yoldaymışız diyecekler. Onun için bazı şeyleri görmek istemiyorlar, kabul etmek istemiyorlar. Velhasıl başka şeyleri de başka zaman konuşuruz inşallah. Şimdilik bırakayım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah yardım etsin.